قلت بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين right to electric generator to this to all the people yeah assalamu alaykum everyone okay what is the ball to the ball to the Tuhassi suhu denilmiştir ki adet am lafsı taksis etmez de denilmiştir. Bu da bir görüş. Ve kıyası kıyas da budur. Ancak bize göre, hanefi usulcülere göre am lafsı adet ne yapar? Taksis eder. Neden taksis etmez diyor bazıları. Kıyas budur. Neden taksis etmiyor? Çünkü am lafız el hakikatü lugaviyyetü Hakikati lugaviyedir. Hakikatı lugaviy ise fela takhassasu, taksis edilmez ha. Onun için taksis edilmez diyenlerin gerekçesi nedir? Diyorlar ki ham lafız hakikatı lugaviyedir. Hakikatı lugaviy ise taksis yoktur. Dolayısıyla ham lafızda böyle olduğundan taksis edilemez diyorlar. Lan abicim delilimiz şu. En kelame lil ifhami. Söz niçindir içindir? Bir insan bir şey söylediği zaman niçin söyler? Karşıdakine bir şey anlatmak için söyler. İfham içindir. Fel maddobu bihi o söz ile söylenen söz ile talep edilen nedir? Ma baku ilel efham zihinlere öncelikle ne geliyorsa odur. Dolayısıyla biraz önceki ben kelle yemeyeceğim diye yemin eden kişi biri yemin etse örfü Biraz önce söylediğimiz gibi koyun kellesi ise günümüzde örf o. O zaman bu sözüyle neyi anlatmış oldu? Ben koyun kellesi yemeyeceğim demiş oldu. Dolayısıyla veza zihne ilk gelen hu el kat'an kesin olarak örf ne ise zihne önce o gelir. Dolayısıyla fe yansırıfı ileyhil kelam mütearraf olan ne ise kelam ona sarf edilir. Onun için hanefi usulcülere göre adet ile tahsis nedir? am lafızı adet ile tahsis etmek caizdir. Ve yecuz-u eyzan binuksani bazı'l-efrâdi ve yine tahsis caizdir. Ne ile tahsis bu sefer? Binuksani bazı'l-efrâdi bazı fertlerin noksan olmasıyla. Yani am lafsın altında birçok fert var. O fertlerden bazısı diğer fertlerden noksan. O noksanlık sebebiyle de ne olur? O fert tahsis edilmiş olur. Am lafsın altından çıkarılmış olur, hükmünden çıkarılmış olur. Fe yekun el lafzu evla bil ba'd ahar. Bu lafız diğer bazı kalan fertlere ne olur? Daha layık olur. O noksan olan çıkar fertlerin altında. Mişal veriyor nahw. Kullu Memlukilliği fakada bir kimse dese ki bana ait her Memluk yani mülküm altında olan her köle veya cariye nedir diyor fakada yani fakorun hürdür Bu şimdi fakullu Memluk kim am bir lafızdır her Memluk her bir Memluk yani mülküm altında olan demektir bu am bir lafız bu am lafsın altından mükatep ne oldu? Taksis edildi. Ne sebebiyle taksis edildi? Metinde söylediği, bazı, bazı fertler noksan o sebeple de taksis olur. Mükatep, memluk kelimesinin ifade ettiği manadan kendisinde noksanlık olandır. Memluk ne demek? Bir kişinin hem rakabesine hem de yedine yani tasarrufuna malik olduğu köle veya cariyedir. Hem rakabeşine yani kendisine hem de niyine tasarrufuna yet dediğimizde tasarruf ona da maliktir. Memluk o demek. Mükatep ne demek? Bu memluk manası mükatepte eksik. Neden? Çünkü mükatebe efendisi sadece rakabeşine maliktir. Yedine yani tasarrufuna malik değil. Çünkü ne yapmış? Efendiyle kitabet akdi yapmış. Şu kadar para getirirsen hürsün diye akit yapmış onunla. O da akdi kabul etmiş. Dolayısıyla kazandığı şu anda kimin? Kendisine aittir. Yedine malik değildir. Yani tasarrufuna malik değildir efendi. O halde memluk kelimesinin, o ağam lafız olan fe kullü kim? o ağam lafızın, Tahtında öyle bir fert var ki o fert nedir? O am lafsın. İfade ettiği manadan doksandır. O da nedir? Mükatepdir. Onun için diyor ki feykonul <gülüyor> lafsu emlabil bazı nafuz baza yani mükatep dışında kalanlara daha uygundur. Ela kar lahukulü memlukli keza layqan el mükatibi. Bu söz mükatip işlerine hakkı olmaz ile mükatep azad olmaz. Diğer köleler azad olur. El ziyadetihi veya da bazı fethlerin olması, fazla olması itibarıyla da taksis yapılır. Ziyade var bazı fethlerde. Ne gibi? Kel fakiheti. Fakihe kelime el fakihe bir lafızdır. Meyveler demek. La yekâlel inebi. Üzüm mücere vakı olmaz. Bir adam dese ki Vallahi la lâ âkülü el -fâkihete. Ben meyve yemeyeceğim vallahi dese, yemin ediyor adam. Meyve yemeyeceğim dese, üzüm yese yemini bozulmaz. Neden? Çünkü fakihe kelimesi am bir lafızdır. Tahtında birçok fert var. Ama o fertlerden bir tanesi ki üzüm nedir o? Kendisinde fakihenin ötesinde ziyadelik olduğundan meyve sadece kişiye ne verir? Kişiye rahatlık verir onun ötesinde gıdalanma olduğundan dolayı kendisinde ne diyorlar? Bununla beraber yemin bozulmaz. Çünkü ziyade mana sebebiyle fakihe kelimesinin, meyveler kelimesinin meyve kelimesinin tahtından çıkmıştır, hükmünden çıkmıştır. Günümüzde bu ispatlandı. Tıp bende ispatlandı. Meyveyi size doktorlar hep tavsiye eder yemekten en az bir buçuk veya iki saat sonra yiyin ama üzümü yemekle beraber yiyin. Niye? Ücümde ayrı bir madde var. Yemeğin hazmını kolaylaştırıyor yerken. Şu anda ben teşbit edilmiş. Halbuki bunu yıllar önce söylemiş fukaha. Ama böyle söylemiş. Nasıl söylemiş? Fakihe kelimeşinin tahtına o ücüm, inep dediğimiz, ücüm ne olmaz? Girmez. Niye? Ziyade sebebiyle tahsis edilmiştir. Onda gıdalanma var çünkü demişler. Peki. Len kıyasi, kıyas ile de taksis yapılmaz yani la yecuzu taksisul am iptidan bil kıyas iptidan am lafsı kıyas ile taksis edemezsiniz bu zaten tekrar tekrar söylediğimiz bir konu ta am bahçinden beri söylediğimiz bir konu am dediğimiz nedir kat'i delildir kıyas dediğimiz nedir zanni delildir zanni delil kat'i delili ne yapamaz taksis edemez onun için burada da söylüyor am katkı olan, keşin olan yani hükmünü kat'an ifade eden am lafız, kıyas ile ne yapılamaz? Taksis edilemez. Niye taksis edilemez? Söylüyor. İki gerekçe söyleyecek. İmmaliyennel bir kıyasi Yaşından dolayı, kıyas ile faraza taksis yapılsa amın tahtından çıkartılan gâhilun tahtel am kat'an, keşin olarak amın altına dahil, Kıyas ile siz onu çıkarsanız bile o hala amın altına kesin olarak dahildir. Vel kıyası, kıyas peki ne işe yaradı? Ve beyni Adem'e duhlihi dannen. O ferdin amın tahtına dannen girmediğini beyan ediyor. Halbuki amlafsın tahtında nasıl duruyordu o fert kıyasın çıkaracağı fert? Kat'an duruyordu. Dolayısıyla fela yusma'u kıyas ile yapılan tahsis kale alınmaz, dikkate alınmaz dinlenmez yani dikkate alınmaz neden? Yahut siz kıyas ile kap'i olan amın tahtından bir verdi çıkaracaksınız kap'i o fert, çıkartılan o ferd amın âmın iken. kıyas ise nedir? beyan ediyor ki bu âmın altında değil ama zannen bunu beyan ediyor dolayısıyla siz zan ile kap'iyeti iptal edemezsiniz birinci gerekçe bu ancak mihlâfil âm ba'de tahsis eyvan van zanniyun şimdi bakınız ve Bade taksis bu taksis dediği kıyas ile yapılan taksis değil katkı bir delille taksis edilen an geride söylediğimize aykırıdır onu kıyas ile ne yapabilirsiniz taksis edebilirsiniz Eğer an katkı bir delille taksis edilmiş tahtındaki fertlerden ba çıkartılmış ise onu taksis eden gene ne olacaktır Tabii ki kap'i bir delildir değil mi o kap'i delilin illetini bulur fukaha o illet ile ne yapar kıyas yaparak başka fertleri de çıkarabilir bu caizdir neden çünkü kap'i olan an kendisi gibi kap'i olan bir delil ile taksis edildikten sonra o an hangi konuma düşer zannî delil konumuna düşer. Dolayısıyla kıyas bu sefer devreye girebilir. O kıyas ne yapabilir? Bu ağamdan taksis yapabilir. Onu söylüyor şimdi anlatacak tabi bazı gerekçeler var. Bekhilâfil ağam Bade taksis. Kat'î delille taksis edilen ağam geride anlattığımıza aykırı. Geride anlattığımız kat'î delil olan ağamın tahtından bazı fertleri zanni delil olan kıyas ile çıkarmak cahiz değil. Taksis etmek cahiz değil. Çıkarmanın adı da taksis etme. Bu cahiz değil. Ama ham kat'i bir delille taksis edilmesi buna aykırı. Neden? Ve innahu kat'i delille taksis edilen ham, eyvan tıpkı kıyas gibi nedir? Zanni gün o da zannidir. Şimdi burada bir mukadder sual var. Vel kıyasu o mukadder suale nedir? Cevaptır. Mukadder sual nedir? Mukadder sual şu. Tamam. An kat'i bir delille taksis edildiği zanni oldu. Kıyasın kendisi de zanni değil mi? Evet. Peki neden onunla ondan taksis yapmak sana? Bu taksisi aynı seviyedeler. Dolayısıyla hangi gerekçeyle, hangi tercih gerekçesiyle tutup kıyas ile tekrar taksis yapabiliyorsunuz? Müşavidirler de taksis niye yapabiliyorsun? Kıyas ile taksis yapmayı gerektiren ne? Yani şunu demek istiyor. Kitaplara bakarsanız şu ibareyi göreceksiniz. Burada tahakküm olur. Ne demek? Delilsiz bir iddia olur. Am, kat'i delil olan am kendisi gibi kat'i olan bir şeyle taksis edildikten sonra kıyas gibi zanni olur. Tamam zanni oldu. Ama kıyas ve o da zanni o onu taksis eder diyebilmek için bu bunu gerektiren bir tercih sebebi olması lazım. Öyle bir tercih sebebi ortaya koyamazsanız taksis edemezsiniz onu kıyasla. Şimdi cevap veriyor. Onun adı tahakküm olur. Yani delilsiz bir iddia olur. İşte o tahakkümü ortadan kaldıran bir cevaptır bu. Vel kıyasu kıyas muayyedun kuvvet kazanmıştır. Pekiştirilmiştir. Tercih sebebi bu. Kıyas nedir? Muayyedun Kuvvet kazanmış, pekiştirilmiştir. Ne ile? Bima. O, âm'ı tahsis eden kat'i delille ki, yuşarikuhu. Yuşariku, o kat'i delil ortak oluyor. Neye? hu? Bu kıyasa ortak oluyor. Kıyasa ortak olan kat'i delille kıyas, kuvvet kazanmıştır. Hakikaten kazandı mı? Kazandı. Nasıl kazandı? Şöyle kazandı bakınız ağam kap'idir diyorsunuz onu ancak ne taksis edebilir kap'i bir delil taksis edebilir kap'i delil onu taksis edince o kap'i delille sizin kıyasınız müşareket kurar ortaklık kurar nasıl kurar zaten siz kıyası yaparken ne yapacaksınız ağamı taksis eden kap'i delilin illetini bulacaksınız o illetten hareketle ...onu başka yerde ispat edecek... ...ve andan başka fertleri taksis edeceksiniz. Dolayısıyla kıyasın taksis etmesi neyle olacak? Bu amı taksis eden kat'i delilden alınan yardımla olacak. Dolayısıyla kıyasın taksisi ne ile müşarik, ne ile beraber oluyor? Kıyası taksis eden o kat'i delille oluyor. İşte o kat'i delilden kıyas bir kuvvet kazanıyor... O kuvrette birlikte burada tercih bila muracih yok. Kıyasın ammı taksis etme hakkı doğmuş oluyor. Onu söylüyor ha. Fi beyan hat'i me dukhul bi'd'i'l afrad. Bazı fertlerin amın tahtına girme yani amın hükmüne girmemesi konusunu girmemesini beyan konusunda kıyas o ammı taksis eden delille beraber ne olur? Müşarik olur. Bununla da kuvvet kazanmış olur diyor. Şimdi dedik ki tekrar konumuza dönelim. Kıyas ile ammı taksis etme caiz değildir. Birinci gerekçeyi şöyle diyeyim. Bir ihtilafı bırakın. O ihtilaf muhalefet olarak gelmişti. Ana konu ne idi? Kıyas ile amm taksis edilemez am kat'idir kıyas zannidir bundan dolayı yapılamaz birinci gerekçe buydu şimdi ikinci gerekçeyi veriyorum ve imma genel muhassısa ve imkâne beyanen min vecihin veyahutta am kıyas ile taksis edilemez neden genel muhassısa o muhassıs yani kıyasın gayrında olan muhassıs hani kat'i delille am taksis ediliyor demiştik ya geride de o muhassıs وَاِنْكَانَ بَيَانَنْ مِنْ وَجْهِنْ âm kat'idir. Başka bir kat'i delil onu ne yapabilir? Taksis edebilir. Taksis etmesi durumunda ortaya çıkan nedir? İki şey var. iki cihet var. Birinci cihet diyor ki birinci ciheti için o muhassısın ha kıyastan bahsetmiyorum şu anda âmı taksis eden Kat'î delilden bahsediyoruz şu anda. Muhassıs dediği o. Am'ı taksis eden kat'î delil. Am kat'î diye onu da taksis eden ne var? Bir kat'î delil var. Ondan bahsediyoruz şu anda. Lennel muhassısa. O muhassıs o kat'î delil. Am'ı taksis eden. Ve inkâne beyanen min Bir yönüyle beyan olsa da. Bir yönüyle beyan mıdır? Evet. Çünkü bu kat'i delil, kat'i delil olan ammın tahtından fert çıkarmadı mı? Çıkardı. Bu yönüyle taksis, taksis beyanın kısımlarından değil mi? Evet. Beyanı tagyirin kısımlarından bir taksis. Dolayısıyla bu yönüyle min vec'in bir yönüyle beyan olsa da bu muhassıs ammı taksis eden kat'i delil, muaruzun min vec'in, başka bir yönden nedir? muarızdır. Başka bir yönden muarız derken neyi kastediyor? Am siga itibariyle taksis edilse de kat'idir. Aynı şekilde onu taksis eden kat'i delil de siga itibariyle mutlaka nedir? O da kat'idir. ikisi kat'i olduğundan aralarında ne var? Ke'aruz var. Aralarında muaraza var. Bir yönüyle de muaraza var. İfadeye dikkat edin. Diyor ki, hamı kat'idir, başka bir kat'i delille taksis edebiliriz diyor. Bu taksiste iki yön var. Birisi taksis olması, bazı çıkaran olması itibarıyla nedir? Beyandır, muhassıstır, doğru. Ama bir yönü daha var, o da nedir? Hem muhassıs olan kat'i delil hem de ham ki o da kat'i idi, her ikisinin sigası hala nedir? Kapidir. Sigat baktığınız zaman kapidir. Dolayısıyla biri diğerine muaraza edebilir. Bu itibarına muarızıdır. Fakat kıyasta böyle bir durum yok. Siz kıyas yoluyla ağamdan beyan olması cihetinden minne için bir şey çıkarabilirsiniz. Ama kıyas kapi delil olan ama hiçbir şekilde ne olamaz muarız olamaz çünkü o kat'i delil nedir kat'idir adı üzerinde keşindir çıkası. ama bu kıyas dediğimiz ne değildir kat'i değildir zannidir zanni olan şey kat'i olan şeye muaraza edemez bu açıdan baktığımız zaman onu taksis edemez söyleyeceği bu okuyayım ibaret ve imali ennel muhassısa, <Sessiz> kat'î delil olan muhassıs bu, ha, kıyas değil, âm'ı taksis eden kat'î delil, ve imkanı beyanen min vecihin, bir yönüyle beyandır, beyandır, çünkü tahtından bir takım fetleri çıkarıyor, muaruzun min vecihin, bir başka yönüyle ona nedir, muarızdır, niye muarızdırı söyledim, ikisinin de sigası katidir çünkü. ''Min için ahire'' başka bir cihetten ona muarızdır. ''Kema sarrahu bihi'' Nitekim usulciler bunu açıkça beyan etmişlerdir. ''Vel kıyasu kıyas ise li kemmihi zanniyen'' Bak kıyas zanni olduğundan ''Lâ yu'arizu en nassa velev min vechin'' ''Siga de olsa'' Yani o nas'ın sigası cihetinden de olsa ona ne yapamaz? Muarız olamaz. Öyleyse taksis yapamaz. Taksis yapabilmesi için o iki cihetinde bulunması lazım. Velel -icma, icma ile de taksis caiz değildir. Amm'ın taksisi icma ile de caiz değildir. Bu zaten açık aslında. Neden açık? Çünkü icma, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın döneminden, asrından, sonraki asırda olan bir şeydir. Dolayısıyla icma nedir? Terahi var icmada. Yani Şüre itibarıyla Nas'tan sonradır Am'ın vakı olduğu dönemden sonradır Hatta bir asır sonradır Dolayısıyla biz ta başından beri söylediğimiz bir şey var Terahi varsa taksis yoktur bize göre Şafilere göre var ama Hanefilere göre yok Yerli hanefilerden bazılarına göre var, göreceğiz onu biraz sonra. Bize göre yani fahi olan görüşe göre diyelim, terahi varsa taksis yok. Terahi varsa ne var? Terahi bir müddet sonra. Ne kadar olursa süren hiç önemli değil. Ha, bir gün olur, beş gün olur, bir hafta olur, bir sene yüz sene hiç önemli değil. Bir müddet sonra geliyorsa taksis, onun adı taksis olmaz. Onun adı bize göre ne olur? Nesih olur demiştik. Biz şu anda taksisçi okuyoruz. Dolayısıyla icma ile de taksis söz konusu değildir. Neden? Şöyle onun zaten lenne zamanen icma'i mutaraхин hemen onu söyledi. Çünkü icmam zamanı nedir? Mutaraхин bir müddet sonradır. Müddet çok da olabilir. Ve la taksisat mutarahi, tarahi'le beraber taksis olmaz. Taksis mutlaka ne olmalı? İttisal olmalı. Muhassis ile muhassas arasında. Ve in baqa zalike sureten şimdi bu da yine mukadder bir sualin cevabıdır mukadder sual şu İzmiri'ye bakın isterseniz hızlı bir şekilde okuyayım onu size İzmiri'de son satırın bir üstü aynı sayfada işaretin ya Rabbi ma yukal innel icma icma hassasa ayetel katfifi bil ahrar iffeti iftira ayetini icma atmıştır yapmıştır hür olan erkeklere tahsis etmiştir diyor böyle bir iddia var yani hadd-i kazif dediğimiz neydi? İffetli bir kadının iffetine iftira etme. Orada 80 sopa cezası var. Bu cezayı icma kime taksis etti? Hür olan erkekler böyle bir şey yaparsa onlara bu ceza var dedi. Zira feyme haddel abdi fil kasfi nısfu haddil ahrari. Çünkü biliyorsunuz er rıkku munassifun. Rık kölelik yarılayıcıdır. Bu genel olarak bir kural zaten. Dolayısıyla iffetli bir kadının iffetine tutar da bir köle iftira edecek olursa ona 80 sopayı değil. Ayet-i de 80 sopa var. Ona 40 sopa vurulur. Dolayısıyla icma ile bu ne olmuştur 80 sopa ayeti? Taksis edilmiştir diyorlar. Ve curret enne et bu taksis icma ile yapılan taksis var ya. Doğru ki Mükawil-i Teala Mevla-i şu kavli la sabittir. Burayı dinleyelim. Burası önemli. Nedir o? bismillah? Fa alehinne nusumanul muhsanat. Fa alehinne fa alel üzerine vardır ne? Nusumanul <gülüyor> muhsanat. Mevla-i Tala ta buyuruyor. Hür olan kadınlar üzerine olan cezanın yarısı vardır. Ayet-i kerime uzun bir kısmını almış. Ayet-i kerime neyi anlatıyor? Cariye veya hür kadınlardan nikahlamış olduğunuz Kadınlar tutar da Allah muhafaza fuhşa düşecek olurlarsa hür kadınlara uygulanan cezanın yarısı uygulanır cariye olanlara ha. demek ki iffete iftira ayetinde icma ile hür kadın hür erkeklere tahsis edilmiştir bu 80 sopa cezası o icma neyi içermekte aslında o icma zımnında ...bu ayet kerimeyi içermektedir. İcma yaparken neyi düşünmüşler, bunu düşünmüşler. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyle... i̇ffet iftira ayeti arasında... ...tarih bakımından... ...hangisi önce nazil oldu, hangisi sonra... ...meçhuliyet olduğundan... ...cehalet bulunduğu zamanda... ...biz neye hükmediyoruz hemen? Mukaranete hükmediyoruz. Sanki peş peşe gelmiş gibidirler diyoruz. Dolayısıyla burada tahsisi yapan... ...icma değil icma'ın içermiş olduğu o nastır diyoruz. Tarihi meçhul olan nastır diyeceğiz ha. Cevap olarak. Zaten burada söylüyor şimdi ilerisini okumama gerek yok. Onu söyleyecek size. Peki. Şimdi metne dönelim. وَاِنْ وَقَى ذَلِكَ icma ile taksis vakı olursa soraten soraten diyor ona. Neden? Hakikatta icma ile bir taksis yok. Gerçekte taksis ne ile? Biraz önce okumuş oldum ayeti kerime ile. Onunla taksis var. Sureten diyor icma ile taksis olsa da e, inin cevabı mahsul. Hellete bir taksisim. Bu taksis değil niçin illetini cevap yerine koymuşlar? Musanif ne yaptı? İnin cevabının illetini inin cevabı yerine koydu. İnin asıl cevabı nedir? Şudur. Ve in vakâdani ke Kıyas e, icma ile taksis vakı olsa sureten feneyse neyse bir taksisin hakikaten bu gerçekten bir taksis değildir. Neden? Çünkü fe innema huve yani gerçekte taksis bir nasin meçhulin tarihi me, meçhul tarihi tarihi meçhul olan bir nas iledir. Biraz önce okuduğum ayet-i kerimedir o. Ha. O nas ki alel tarihi meçhul, meçhul olduğundan dolayı Hakikaten, hakikaten neye hamledildi? Mukarenete hamledildi. Yani o iffete iftira ayeti ile biraz önce okumuş olduğum ayeti i kerime sanki aynı zamanda indiler. Dolayısıyla bu mukarenete hamledilince o onu taksis etti. Burada icma'ın gerçekte bir taksisi yoktur. <gülüyor> وَيَجُزَ الْتَخْسِسُ بِالْكِتَابِ لَهُ el الْكِتَابِ Kitap ile kitabı taksis etme caizdir. Yani ayet ayeti taksis eder. خلافا للبعض bazıları muhalefet etmiş. لَكِنَّهُ fakat Bu kitabın kitabı taksis etmesi عند القاضi Ebi Bekir وَاِمَامِ الْحَرَمَيْنِ İmamul harameyn elcüveynidir. Bunlara göredir. Bize göre de böyledir. Fakat bu iki imamla bizim aramızda ne var? Fark var. Bu ikisiyle aramızda fark var. Onu söyleyeceğiz birazdan. Şimdi bu görüş Endel Kadî Ebi Bekir ve İmam İl Harameyn Cüveyni'ye göredir. Ne zaman? Kitabı kitapla taksis etme caiz olur onlara göre. daha ulime, bilindiği zaman. Ne biliniyor? Ke'ahhurul has O taksis eden kas var ya Onun ke'ahhuru Ke'ahhur kelimesine mutlakan kaydını koyuyor şartlar ve doğrudur mutlakan derken ne demektir bu bizim görüşümüz değil ha bize göre kitabı kitapla taksit caidir ama şu an söylediğim bizim görüşümüz değil kimin görüşü? Kadı Ebu Bekir ve İmam-ül Harameyn görüşü onlar diyorlar ki teahhurul has. has yani taksit edenin teahhuru mutlak teahhur mutlak teahhurdan maksat nedir? mutlak teahhurdan maksat ister telaffuz itibarıyla, o haas andan sonra gelsin ittisal var isterse terahi olsun yani bir müddet sonra gelsin bu iki imama göre o fark etmiyor ikisi de olabilir diyor biz öyle demeyeceğiz biz de çünkü ta başından beri söylüyoruz ittisal şarttır tahsiste terahi olursa ona taksis denmez. Ona ne denir diyoruz biz? Ona nesih denir diyoruz biz. Teahürül has mutlak teahür ister muterakiyen olsun ister muttasılan olsun demektir. İzlev ulima takaddümuhu Çünkü o has muhassız taksis edecek olan Hasım takaddumu bilinirse yani andan önce olduğu bilinirse yansakuhu yansakuhu o am neskeder neyuhu Söyleyin. O hasın o zaman. El -am geliyormuş ham. Ve ile tarih tarihihu eğer tarih bilinmiyorsa hangisi önce has mı taksis edecek olan yoksa taksis edilecek olan ham mı? Hangisinin önce olduğu tarih itibariyle bilinmiyorsa mukamelan el onu söyledik zaten. Mukaraneti hamledilir ve aralarında tearuz hükmü sabit olur. Beynehum aralarında hangi noktada ve kadri o miktarda hasın ifade ettiği miktarda ham ile ne olur taaruz olur taaraza tesakata <gülüyor> taarruz ettiler mi ne olur hangi fertlerde taarruz varsa tesakata onlar düşer dolayısıyla kalan fertlerde yine kat'i olur bu taksis değildir ha hani kıyasla e, taksis caiz değildir anlatırken orada bir şey söyledik ne dedik eğer am kat'i bir delille taksis edilirse ondan sonra zanni delil olan kıyas ile taksis edilebilir o bu tercih bila Öteki de aynı onun gibi. Ta raza olsun. Hayır. Burada kıyas müeyyettir demiştik değil mi? İşte o da ona dayanıyor. Fizalikel kadri ve keza indenat bice de aynen böyledir. Aynen derken kitap kitap ile taksis edilir. Ancak bu iki şahıstan yani Kadı Ebu Bekir ile Güveyni'den farkımız ne? Farkımız şu. Lakin el khassu, el, el el İzmir'de el am kelimesi yok. İzmir'de el am kelimesi yok. Ha has taksis edecek olan amma bitiştiği zaman. Kitap kitabı ne yapabilir? Taksis edebilir. Biz ittisali şart koşuyoruz. Tekrar söylüyorum. ittisal olmazsa terakki olur. Terakinin olduğu yerde bize göre ne vardır? Nesih vardır. Onun için bak ne diyor? El hası el müteahhiru bu müteahhir mutlak teahhir değil ya hangisi telaffuz itibarıyla sonra gelen demektir önce ham telaffuz ediliyor yine o telaffuz içerisinde has akabinde geliyor buradaki teahhurdan murat odur ittisaldir yani terahi değildir ha İd tereha olmadı zaten anlaşıldı bak. İd o has terehi bir müddet sonra gelecek olsa kanaati kan o has dediğimiz am ne yapar ne kadar o zaman. Veqal am fil baqi kat'iyen ve am kalan fetlerde ne olur kat'i olur gene. Nesih ile taksis arasındaki fark zaten bu. Nesih olduğu zaman am da bazı fetler nesk edildiği zaman ne olur am kalan fetlerde hala kat'idir ama ağam kat'i bir delille taksis edilirse ne olur ağam zanni olur felem yecüz taksisuhu bil kıyas bak o zaman ağamın kalan fetlerde nesih olunca kalan fetlerde ağam hala kat'i olunca felem yecüz taksisuhu ağamı taksis etme caiz olmaz neyle bil kıyası kıyas ile ve haberil vahidi haberi vahid ile çünkü kıyas ve haberi vahid nedir zanni delildir Van der Şafii rahimehullah İmam Şafii göre, "el-hassisu hu amm taksis eder, el-kassu has amm taksis eder." Nasıl? Takaddeme ev taahhire, em cuh ile İster önce olsun has, ister sonra olsun. İster tarihi bilinsin, ister tarihi bilinmesin, hiç önemli değil. Her halükarda taksis eder diyorlar. Vecizu taksisu bil kitabil içinde. Kitap ile sünneti taksis etme caizdir. Niye? Li kavlihi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Unzilena aleikel kitabe tibyana şey. Biz kitabı sana'i habibim her şeyi beyan edici olarak indirdik. İfade li şey her şeyi beyan edici olarak. O her şeyi tabiri içerisinde sünnet yok mu? Var. Dolayısıyla sünneti de beyan edici olarak kitabı indirdik. O zaman ne olur? beyan biliyorsunuz. Taksis beyandır malumunuz. O zaman kitap sünnet ile e, yücüzü taksisü biha, biz sünneti lehumaya geleceğiz. Ve yücüzü taksisü bil kitab li sünnet. Kitab ile sünneti taksis caiz olur. Likülli şey ve sünnetin min cümletil eşya. O şeyin cümlesindendir sünnette. Ve yücüzü taksisü biha, ey biz sünneti şünnette de taksis caizdir. Neyi lehumayı, lil kitabı ve sünneti. Hem kitabı hem sünneti. Ama taksisu bir <gülüyor> sünneti lil kitap, şunnetin kitabı taksisine gelince, şunnet de kitabı taksise gelince, fii maizakane ki şunneti mu'tavatiraten ve meşhuraten. Eğer şunnet mu'tavatir veya meşhur ise o zaman kitabı taksis edebilir. Ve onunma ittisaal muhasisi lil amil kitab bak gene ona girdi. Çünkü taksis başka türlü olmuyor. Hem de biliniyor, ne biliniyor? Muhassıs olan mütevatir veya meşhur sünnetin ittisali neye ittisali? Âmil kitabı kitabın âm lafzına ittisali bilinecek. Evcuh ile tarihi veya tarih meçhul olacak. Hükmü ittisal sağlanmış olacak o zamanla, değil mi? Neden yani hayn yuhmalu ala al-muqaranat? Bak çünkü tarih bilinmediği zaman mukarenete hamledilir. Hükmen nedir bunlar? Mukarindir denir. Yani kitabın ammından sonradır sünnet diyebilirsiniz o zaman. Mütevatir veyahut da meşhur sünnet. Ama izâ kânet kabere vâhidin eğer sünnet haberi vâhid olursa fela yu'tebur itibar alınmaz taksis konusunda kitabı taksis edemez. Neden? Çünkü haberi vâhid kitabın umumuna ne yapamaz? Muaraza edemez. Ve mezar kâr et mütevatir eten, meşhur eten ve ulümete ha. Şimdi durum değişti. Şünnet nedir? Mütevatirdir veya meşhurdur. Ama ve ulümete kadımu ha. O sünnetin kitabın hamından önce geldiği de biliniyorsa, o zaman burada ne olur? Ve takuha el ham. O şünnetin apar kitabın hamı metrehi ha şünnetin sonradan geldiği biliniyorsa bir müddet sonra veten taho bu şünnet hangi şünnetti mütevatir veya meşhur Eğer bunun A olan lafızdan sonra geldiği biliniyorsa kitaptaki am lafızdan sonra geldiği biliniyorsa feten sahho şünnet ne kadar bu sefer Ne ve kitabın amını sünnet ne kadar hangi noktada ne kadar tabi ki bütünüyle değil Fi kadri ma ve Kitap ve şünnetin kapsamış olduğu, içermiş olduğu noktada. Yani şünnetin aldığı fert kaç tane ise andan o kadarını çıkarır, diğerlerinde değil demek istiyor. Ama taksisi biz sünnetiyle şünneti, sünneti sünnette taksise gelince, taksisi bil kitab bil kitap, o da kitabı kitapla taksis gibidir. Nasıl ki kitabı kitapla taksis oluyorsa, sünneti sünnette taksiste zaten olur. Vallahi en şunneti kemas kemasati inşallah taala inşallah gelecek sünnet bahsi sünnet <gülüyor> tetenavelu'l hadita vel fi'la ve takrira hem efendimiz aleyhi salatu vesselam'ın sözünü hem fiilini hem de yanında yapılan bir işe müdahale etmemesini takrir şünnet, onu da içerir ve kemayece taksisu bil hadit efendimiz aleyhi salatu vesselam'ın sözüyle taksis caiz olduğu gibi Cüzûbîl fırkî fi illâta tahsis caiz olur ve takriri takrîr ile de tahsis caiz olur misal verecek. Eytan emmel evvelu fi illâta tahsis ne gibi diyor? Fe'kel misâlî fi's savm ba'de nehye'nâsi anhu. İnsanları vesal orucundan nehyettikten sonra efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın vesal orucu tutması gibi. Mesela efendimiz aleyhissalatu vesselam Samul Vusal haramdır. Her muminin dese. Vusal orucu. visal nedir? Bir gün oruç tutuyorsunuz, iftar etmeden, ikinci gün gene oruç tutuyorsunuz. İftar sahur yok. İkinci gün gene oruç tutuyorsunuz. Buna visal orucu denir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyursa, dese ki Vusal orucu her mümine haramdır. Dese. Her mümine haramdır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da o kapsam içerisinde likulle mukmin ammı içerisinde. Ama daha sonra efendimiz Aleyhisselatü vesselam fiili olarak visal orucu yapsa bunu olur Taksis olur. Fiille taksis olur. Oldu mu? Onu söylüyor ha. Öbüründe söyleyelim, bunu tamamlayalım. Muhammed cani takriri sünnet ile tahsise gelince feke ademi inkarihi fi'lan raahu. فَكَاَدَمِ <fekâdemi> اِنْكَارِهِ <inkârihi> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inkar etmemesi gibi. Neyi? Şalen <fiylen> رَآهُ <ra 'ahu> Görmüş olduğu bir fiili. O görmüş olduğu kimden görüyor? مِنَ <min el> mükellef. Mükelleften gördüğü fiili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inkar etmiyor. Ne demek? Müdahale etmiyor o fiile. Ne oldu halde o fiil? مُحَالِفَا لِلْعُمُونَ Amın! ammın o umumuna muhalif bir fiil görüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ona müdahale etmiyor o zaman ne olur bu takriri sünnet o amma tahsis etmiş olur peki burada kalalım inşallah şimdi bu da ondan aşağı bir ders olmayacak böyle bir konu inceliyor kolay. İnşallah onu okuyalım. Vel <gülüyor> mut'a'tu, mut'a, vaqibetin. Mutanın kısımlarını söylüyor. Vaqiptir, sünnettir, müstahaptır, hiçbir şey değildir. Müstahap değildir yani diyecek. Dördüncü kısım olarak da. Vel mut'a'tu vaqibetin, mut'a vaqib'tir. <gülüyor> Mutan ne idi? Şöyle diyecek. Lı <gülüyor> mutallıkın kabl, lı mutallıktın kabl eduhuli evil kalıtı sahihati. Duhul veya halveti sahihadan önce boşanan kadına mutanedir, vaciptir. Ama bu kadın, Akitte de kendisi için mehir zikredilmemiş. Bir adam bir kadını nikahladı. Nikah esnasında akitte mehir zikretmedi. Zikretmedi, ondan sonra ilişki aralarında zifaf olmadı. Hatta halveti sahihada olmadı. Ve bu adam o kadını boşadı. Böyle bir kadına muta vermek nedir? Vaciptir zaten onu söylemiştik. Mehrimiştin yerine geçiyor bu demiştik. Limâmerre emmehâ kaimetun mekâme nusfü mehrilmiştir. Şöylemiştik bunu geride. Niye geçti kendi ha bu mut'a kaimetun mekâme nusfü mehrilmiştir. Mehrimiştin yarısı yerine kaindir. Dolayısıyla vaciptir bu. Bu bir. Ve müstahabetun. Mut'a neydi zaten onu da söyleyeyim bir daha. Bir kadını tepeden tırnağa giyindirmek. Yani dış elbise, iç elbise, başörtüşü hepsi. Öyle anlayalım bunu. Ve müstahabetun bir de müstahattır mut'a. Kim için? Ve mutallaketin bağıtı mehir. Evla, kendisi için, meya cikte İlişkiden sonra boşanmış olan kadına muta ayrıyetten muta vermek nedir? Müstahap, e, e, müstahap. Zaten mehirini alıyor bu ha. Akide mehir cikte dildiyse. Ee, farz edelim ki ilişkiden önce boşandı onun yarısını alacak ilişkiden sonra boşandıysa hepsini alacak ayrıca bir de mut'a vermek ne diyelim müstehaptır diğeri de aynı şekilde ta'ri diyor burada o doğru değil ta'vi zan olacak ta'vi zan lan -ül ünsiyet ülfet peydah ettikten sonra boşama ile ihash yalnız bırakma yani erkekle beraber olma üsiyeti peyda etmiş adam onu boşayınca ne oluyor? Yalnız kalıyor o yalnız kalmadan kalmanın kavizi ivazı olsun karşılığı olsun diye ayrıyetten zaten mehirden alıyor alacağını bir de muta vermek nedir? Müstahaptır ilhaç yalnız bırakma demektir vahşın, sen yalnızsın demektir vahşi, şimdi, vahşi kişisin demek değil ha ve gayru <mustahab betin> bir de müstehab değildir. Mutamustağ değil kim için? Mütallakatin kabluhay kable duhuli. Dخولden önce boşanan ama sünniye mehrun. Kendisi için mehircikledilmiş ve ilişkiden önce boşanmış ise tabii kalvet sahihada yok. Buna muta vermek müstehab değildir diyor. Ve kale Şafiiyü tecbu. İmam Şafii vaciptir diyor. Hazalı ihtiyar kuduri bu kudurinin tercihine göre göredir ve muvafıku ma fi tuhfeti olan da kitabında olan da buna ne yapıyor? Muvafakat ediyor. Aynı görüş orada da var. İnne annahu muhalifun ma mefsut bel Mefsut ve hasır kitaplarında olana muhaliftir. Neden? Re'ne sufrih fihi ma bu'ik açıkça beyan edildi bil istihbab mehir dikkat edilmese edilmese. Boğul denince boşansa da yine mehir vermek nedir? Müstahaptır diyor onlar. Biz burada mı gayrimüstahaptır dedik. Ve zükre fi müşkilatül kuduri Müşkilatül kuduri de şöyle zikredildi. Enneha mut'a Erbatun dört kısımdır. Bir vacibet Vaciptir. Kemat-i kaddem Girdi anlattığımız gibi. Aynı. Farkı yok. Vacip Neyse o. Erade bihi El mut'atu limutallakatin Lentuta ilişkide bulunulmamış Ve lem yüsemme leha meherun Kendisi için bir mehil de zikredilmemiş olan Mutallakayı boşamak Ya estağfurullah. Kadını boşamaktır. Boşanan kadın için olan Mut'adır yani. Ha. Ve müstehabbetün bir de müstehaptır. Ve yenleti bu olan mut'a tallaqaha adam karısını boşamış bade dohul ilişkide bulunduktan sonra ama velem yüsemmeleha mehrun kadın ki mehir cikledilmemiş. Ona mut'a vermek nedir? Müstehaptır. Çünkü buna mehrimişil gerekecek. Badet ruhul var ya, ruhul olduğundan dolayı ne gerekir bu kadına? Mehrimişil. Onu almakla birlikte, ayrıyetten kocanın ona mut'a vermesi nedir? Müstehaptır. Ve şünnetin bir de şünnet var. Ve hiyllete Ve kadın mehrun. için mehir cikarildi halde. Duhul sonra son adam karısını boşarsa Mehrin tamamını aldı zaten kadın duhul var. Bir de mut'a vermek ne diye ayrıca o da şünnettir diyor. Ve Rabbi dördüncüsü dört ve la ve la ne vadi ne şünnet ne müstahab hiçbiri değildir. Ve hiyllete. O da şu mut'a'dır ki, o kadının mut'asıdır ki, tallaqaha kocası onu boşadı, tablet duhuli, ilişkide bulunmadan önce boşadı. وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا mehrun Mehir de onun için zikredilmişti. Bu işte. Neden? لَنَا نُصْفَ الْمَهْرِ قَامَ فِي حَقِّهِنَّ مَقَامَ Bu kadın zaten ne alacak? Mehirin yarısını. O mut'a yerine de kaimdir diyor. Kemafil ıslah. Şimdi ayrı bir konuya giriyor. Bakınız. Bakınız. Ve elfen adam karısı için bin dirhemi mehir olarak cikti akitte ve hu, ve kadın o bin dirhemi kocasından aldı. Şunma sonra vebet ve leh ve hu, lehu. sonra tuttu kadın teşdim aldı bin dirhemi kocasına tekrar hibe etti ve teşdim etti. al dedi verdi onu kocasına. zevci kocaya verdi onu sonra da bu adam kadına ilişkide bulunmadan bunu ne yaptı? Boşadı. Rcaleh az-zawcu'l merhub Bu 1000 dirhem kendisine hibe edilen koca kadına müracaat eder. neyle? ile? Bi nusfihi dirhemin yarısını ondan alır. Bu nasıl iştir? Bir anlatalım onu, tasvir edelim onu. Adam kadınla evleniyor. Mehir olarak bin dirhem koydu. Akit bitti. Akitten sonra aralarında ilişki var mı? Yok. Akitten sonra kadın adamdan mehlini istedi. Adam da bin dirhemi kadına verdi. Kadın da bunu teslim aldı. Teslim aldıktan sonra kadın tuttu bu bin dirhemi kocasına dedi ki ben bunu sana hibe ediyorum. Al dedi. Verdi onu kocasına kocası da aldı onu fakat kocası aralarında ilişki olmadan kadını boşadı. Şimdi önce bir hep hatırlayalım geride. Bir adam bir kadını nikahlar. Aralarında ilişki olmadan akitte de mehir konuşulmuşsa miktar diyelim gene hemdi. Aralarında nikah nikah yapıldı. adam onu ne yaptı? İlişki de bulunmadan boşadı. Ne alır? yarısını alır demiştik değil mi fetvamız o evvela o fetvayı hatırlayalım yani kadın mehrin yarısını alır peki burada adam kadına ne verdi mehrin tamamını verdi önce öyle değil mi önce adam mehrin tamamını kadına verdi hemi. kadın ne yaptı tuttu o bindirhemi adama hibe etti hibe ayrı bir şey hibe nedir ayrı bir şeydir onun niye ayrı bir şey olduğunu konuşacağız biraz sonra onu ayrı tutun hibe etti bitti o mesele şimdi bu ortada ne var ortada şu var bu adam karısına mehrin tamamını verdi var ve adam tuttu ilişkide bulunmadan kadını boşadı İlişkide bulunmadan kadını boşayınca bu adam kadına mehir olarak ne vermesi lazım mehrin yarısını halbuki ne verdi ona bin verdi beş yüzü geri verdi ona bir o. Ama kadın hibe etmişti onu. O ayrı bir konunun hakkında konuşacağız. Şu anda fetvayı söylüyor. O yarıyı alıp 500 dirhemi kadından alır. Kadının cebinden 500 dirhem fazladan para çıkmış olur. Öbür 1000 dirhemi almış vermişti. Ama 500 dirhem kadından fazladan para çıktı. Niye? Şimdi onun gerekçesini okuyalım, dersi de tamamlayalım inşallah lemılleyhi hibeti o Çünkü <moluk> Re Yaılleyhi bu kocaya ulaşmadı Neyle bir hibeti Hani kadın mehri bindir hem almıştı ya Ondan sonra bunu kocasına hibe etti ya o hibe etmesiyle kocaya ulaşmadı ne ulaşmadı aynı mayes tevci hak ettiğinin bizzat kendisi ulaşmadı kocanın hak ettiğinin kendisi ulaşmadı ne demek kocanın hak ettiği? ya boşaması durumunda kocanın hak ettiği o binden beş yüz hak ettiği değil miydi bu beş e beş yüz daha ekledi önemli değil bin etti onu hibe ile verilen adama nedir ayrı bir şeydir verdiği değildir kocanın bakın kocanın verdiği bindirhem bindirhem kadından almış olduğu hibe yollu dirhem ne değil adamın hak ettiği değil ayrı bir şey o ya niye ayrı bir şey bin dirhem bin dirhem ayrısı mı var bunun var nedir o o genel bir kuraldır alışveriş bahsinde akitlerde ve fesihlerde derahim denanir taayyün etmez bunu anlamak için bir misal veriyoruz hep verdiğimiz misal bu zaten elinde 10 lira var bana gösteriyorsun bu 10 lirayla diyorsun şu rahleyi satın aldım. ben de sattım diyorum bana 10 lirayı vermiyorsun cebinden başka bir 10 lira çıkarıp veriyorsun. Bu akit oldu mu? Oldu. Bir sorun var mı? Yok. Yani satıcı alacağını aldı mı? Aldı. Neden? Çünkü derahim denanir yani para günümüzde altın gümüş de dahil ne yapmazlar? Akitlerde tayin ile tayin etmezler. Hibede bir akit dolayısıyla bu hibe akdiyle kadının vermiş olduğu kocanın vermiş olduğu olarak kabul edilmez. Aynumayesevci bu, o demektir. Kocanın hak ettiğinin bizzat kendisi değildir. O ayrı bir şey. Yani hani biraz sonra boşayacak onu, ondan sonra koca bir şey hak edecek onun bizzat kendisi değil o. Olmadığı için zaten o bin dirhem hesaba hiç katılmadan hesap yapılıyor dikkat ederseniz. Yarısına müracaat eder diyoruz. O bin dirhem hesaba katılsa, hesaba katılacağı yer var mı? Var. Nedir o? Adam kadını mikahlarken bu arabayı mehir olarak sana verdim dese, kullandığı bir araba vardı, onu sana mehir olarak verdim dese, ondan sonra kadın bunu adama ne yapsa? Hibe etse, ondan sonra da kadın, adam bu kadına ilişkide bulunmadan onu bokayacak olsa, adam arabanın yarısını ayrıyetten alır mı? Alamaz, hiçbir şey alamaz. Kapanmıştır dava niye çünkü <gülüyor> aynu mayestevci buhudur o adamın hak edeceğinin bizzat kendisidir aldığı hibe yoluyla oldu mu ama denahim denanir hatta mekilat mevzunat olursa aldığı adamın hak ettiğinin aynısı değil onun için ne yapar meseleyi o yokmuş gibi değerlendiririz dirhem mehrini vermişti adam deriz e bunu duhulden önce boşadığı için yarı mehir verecekti dirhem vermişti yarısını ondan alır deriz bu müşalli olduğu gibi. Metindeki müşalli olduğu gibi. Lennahu çünkü lem yasul kocaya ulaşmamıştır. Bilhibeti beylene aynuma yettevcibuhu kocanın hak ettiğinin bizzat kendisi ona ulaşmadı. Neden? Lennette ve veddenanire çünkü dirhem medinallar rahat tete'ayyenani fil okud vel fusuh kuraldır bu zaten. Akitlerde ve fesihlerde tayin etmezler. Fesara kehibeti malin ahar sanki başka bir mal kadın hibe etmiş gibidir. Kadının hibe fiili olur ne olur sanki başka bir mal kocasına hibe etmiş gibidir. Kadın nikah akdinden sonra kocasına başka bir mal hibe etse idi mehirde bir değişiklik olacak mıydı? Yani kabletuhul onu boşasa verdiği mehrin yarısını almayacak mıydı? Alacaktı. Bu da aynıdır diyor. Ve lehazatem derahime, ve lehazat bundan dolayı, bundan dolayı derken akitlerde ve fetihlerde derahim denanir, tağün etmediğinden dolayı. Lehazem maleha adam kadın için cikretse derahime, bir hemler cikretse, bin hem deşe ve şara ileyha, bin dirhem hem de elinde işaret ederek şu bin dirhemi hemi sana mehir olarak koydum dese. Lah <gülüyor> koca için vardır en bir saha o bin dirhemi hapsetmesi yani alıp cebine koyması sonra ve <gülüyor> etfa başka bir bindir hemi vermesi tayin etmedi ki başka bir bindir hem erebilir cinsen semen olarak cins nevan bir hem kadren yüz iki yüz bin neyse vusufeten bir neydi ne vardı şittu vardı Mısır vardı İstanbul vardı da vardı hepsi vardı o zaman. Kadına lazım gelmez. Kadına lazım gelmez. Waddu aynema akazat bi talaqi qabl al-duhul. Qablul boşamayla almış olduğunun bizzat kendisini vermek de kadına lazım gelmez. Ne demek bu? Nikah akdini yaptılar. Adam kadına akitten sonra mehir bindir dirhem de gene diyelim. bindir dirhemi kadına verdi. Hibe falan yok şimdi. Bindir dirhemi kadına verdi. Ondan sonra adam kadını bir talakla boşadı çabdı yani kadını. Neden önce ama kable duhul. Şimdi adam neyi alacak? 500'ünü alacak, yarısını alacak kadından. Kadının aldığı 1000 dirhemin 500'ünü verme zorunluluğu var mı? Yok. Başka bir 500 dirhem veremez mi? Verir. Adam almak zorunda mı? Zorunda. Bak yine taayyun etmemesiyle alakalı olarak bunları söylüyor. Dirhem ve dinarları kemal-i minh. Ve 'ind el-immeti salasetin la yed'u bi şey'in kemal la yed'u fil ayni. Hani biraz önce araba müşali vardı ya, ayn odur. Nasıl ki orada bir şeye müracaat edemiyordu, bu dirhem, dinar olsa aynıdır diyor. Kim diyor bunu? Diğer üç mezhep imamı söylüyor. Kalalım burada isterseniz. Yoruldum. Biraz daha okuyacaktım ama yoruldum. Peki. Yarın devam ederiz inşallah. sorma. Bu halde soru. soru. soru. soru. soru. soru. soru. soru.